Merhaba Açık Mimarlı dinlemektediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Yine telefonla bu kaydı gerçekleştirmekteyiz. Uzun süredir yapmak istediğimiz bir programı güzel bir haber vesilesiyle bugün yapacağız. Sevgili konuğum Tülin Hadi ile telefonda beraberiz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Yağmur Hanım. Selamlar ve tabii ki dinleyiciler. Evet sevgili dinleyiciler uzun süredir bahsettiğimiz gibi Tülin Hadi ile birlikte bir program yapalım. Kendisinin İstanbul Kent Konseyi Başkanlığı'nda buradan radyo dalgalarıyla tebrik edelim, kutlayalım. Konseyin icraatlarını konuşalım istiyorduk. Dediğim gibi güzel bir haber duyurusu vesilesiyle bu programı gerçekleştiriyoruz. Katılımcı bütçe çalışmaları son hız devam ediyor. Dinleyicilerimiz görmüş olabilirler duyuruları. internette sosyal medyada çeşitli toplantılar üzerinden e Farklı yerlerde farklı fikir maratonlarıyla İstanbulluların İstanbul Belediyesi'nin bütçesi hakkında söz sahibi olabileceği katılımcı bir uygulamalar dizisi olarak ben söyleyebilirim. Detayları Tülin Hanım'dan alacağız ilerleyen dakikalarda. 19 Haziran'a kadar da İstanbullular projelerini geliştirip başvuru yapabiliyorlar ve yaz aylarında da bu projelerin bir değerlendirme süreci olacak. Bu aşamaları da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Tekrar etmiş olalım. 19'una kadar devam ediyor. Bunun yanı sıra da bir dizi toplantılarla fikir maratonlarıyla da çeşitli çalıştaylar etkinlikler yapıldığından bahsetmiştim. Bir tanesi bu cumartesi günü gerçekleşecek bir diğeri de bir sonraki cumartesi günü 18 Haziran'da gerçekleşecek. Bunları da ilgilenen İstanbul'da ikamet eden sevgili dinleyicilerimize ben hemen duyurmuş olayım. Belki bir yandan da başvuru formlarını İstanbul Kent Konseyi'nin sosyal medya ve internet sitesi üzerinden inceleyebilirler diye ve ben çok uzatmak istemem. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Bizim dinleyicilerimiz sizi elbette mimarlık pratiğinizle ya da farklı farklı şapkalarınızla biliyorlardır. Belki aralarında öğrenciniz olmuş olanlar da olabilir diye ben düşünüyorum. Bugün ama sizinle çok şapkanızdan bir başkası olan İstanbul Kent Konseyi özelinde konuşacağız diye bir yer aradayız. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Tekrar tebrik ederim. Aynı zamanda da ben enerjinizi hayranlıkla takip ediyorum. İstanbul Kent Konseyi'nde yaptıklarınızı diyeyim. Biraz belki İstanbul Kent Konseyi nedir neler yapıyor bilmeyen tanımayan dinleyicilerimiz için böyle bir gizgahla başlayabiliriz diye ben düşünüyorum Çok teşekkür ediyorum yağmuralım hem enerjimi takdir ettiğiniz için hem de bu katılımcı bütçenin çok önemli bir katılım aracı olduğunu düşündüğümüz katılımcı bütçenin böyle Radyo dinleyicileri aracılığıyla Radyo dinleyicileriyle paylaşılmasına imkan verdiğiniz için e, süresi çok fazla değil ne de olsa e, duyurulmasına imkan tanıdığınız için ve tanıtmaya imkan tanıdığınız için e, çok teşekkür ediyorum. E, İstanbul Kent Konseyi 2019'dan bu yana var. E, aslında e, ilçelerde e, ve başka ilçelerde e, çok daha eski tarihlerde kurulmuş bulunuyor kent konseyleri. E, 2019'da 5 yılından bu yana bu yerel gündem 21 programının hayata geçirilmesiyle birlikte onun uygulama alanı olarak hayata geçmiş bulunuyorlar. Bunu aslında özetle kentin her türlü meselesinin paydaşlarca, ilgili paydaşlarca tartışılabildiği, hepsinin bir araya gelerek tabii ki tartıştığı bir şey katılım aracı olarak, bir yönetişim aracı olarak tanımlamak mümkün. E, ama yeterli değil. E, çünkü e, bu özet bilgi e, bütün karakterleri içermiyor. Ne olduğundan çok ne olmadığını söylemek de işe yarayabiliyor. Ben e, bunu birkaç defa daha önce denemiştim. Bütün paydaşların bir araya geldiğinden bahsettik. İlk kere önce o paydaşların kimler olduğunu söyleyeyim. E, yönetmelik uyarınca tabii ki önce bağlı bulunduğu belediyenin temsilcileri bağlı bulunduğu yerelin mülki amirleri işte biz İstanbul olduğumuz için valilik ama ilçe de olsaydık kaymakamlık olacaktı bakanlıkların yerel düzeydeki temsilcileri bu işte il müdürü ya da ilçe müdürü gibi olabilir akademisyenler meslek odaları Ondan sonra e, muhtarlar, e, siyasi partilerin temsilcileri e, ve tabii ki STK'lar. Burada çoğunluk STK'larda e, sayıları çok fazla. E, sivil toplumun temsilcileri e, kent konseyi içerisinde ağırlıklı olarak yer alıyorlar. E, ve bir e, uygulamada oluşan durumdan dolayı e, ben aslında e, kent konseyinde artık Kent konseyindeki arkadaşlarla birlikte ve e, bu kent konseylerinin oluşumunda e, en baştaki düşünce aşamasından bu yana içinde olan, e, içinde bulunmuş olanlarla birlikte bunu bir yurttaşlar meclisi olarak isimlendirmeyi daha doğru buluyorum. E, çünkü burası aslında e, belediye meclisinde temsil e, olana bulamayan ve sesi az duyulanların sesini duyurabilecekleri bir alan ve e, aslında hani bütün paydaşların bir araya gelmesinden bahsetmiştik ya işte e, akademisyenler diyoruz, e, belediyenin temsilcileri diyoruz, ondan sonra mülki amirler diyoruz falan onlar e, her zaman burada hazır ve nazır bulunamıyorlar dolayısıyla onlar ara sıra katıldıkları ve e, ağırlık daima sivil toplumda olduğu için zaten kendiliğinden bir yurttaşlar meclisi haline de geliyor Buranın bir icra yetkisi yok bu çok önemli bir konu bir yaptırımı yok bu da bir başka önemli konu kendisinin bir iş üretmesi beklenmiyor burası bir tavsiye mekanizması olarak iş görüyor belediyenin yaptığı ettiği öncelikle bunun karşısında bir ağırlık mekanizması oluşturuyor birbirini tanımak duymak her şeyden önce. Ve beraber üretmek için son derece ideal bir e, buluşma alanı aslında. E, özetle aslında Kent Konseyi'ne dair söyleyebileceklerim bunlar. E, konuşma süresi boyunca böyle sizin sorularınızla, e, yaşanmış örneklerle falan e, biraz daha tarif etmek imkanımız olabilir. Evet, dinleyicilerimizin aklında da bir takım sorular uyanıyordur yani bu kent konseyine nasıl dahil olabiliriz ya da biz dahil olabilir miyiz neler yaparız ya da bir kent konseyi nasıl işler İstanbul gibi e, ölçeği olan bir şehirde bir kent konseyinin ajandası da elbette oldukça hani, geniş bir ölçeğe sahiptir. E, bunlara da değiniriz diye düşünüyoruz. Farklı uygulamalarınız var. Bunlardan bir tanesi de katılımcı bütçe girişte duyurusunu yaptığımız gibi. Bunun özelinde aslında konuşacağız ama süremiz el verdiğince ya da örnek Vakalar üzerinden konuşurken başka faaliyetlerinize de değinebilme fırsatı bulabiliriz diye düşünüyorum ki katılımcı bütçede zaten sizin İstanbul Kent Konseyindeki ajandanızda da olan birkaç farklı tema üzerinden projeleri topluyor değil mi? Hani belki bununla beraber ne gibi farklı başlıklarda temalarda endişeleriniz var diye ben onu sorabilirim oradan da katılımcı bütçe üzerine geçeriz. Şimdi aslında şöyle bizim kent konseyinde kent konseylerin alameti i farikası olan meclisleri var. Kadın meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi, artı 65 meclisi, engelli meclisi gibi. Bunlar da aslında yönetmelik uyarınca aynı kent konseyinde olduğu gibi birer seçim sürecine tabiler. Orada da böyle bir takım temsiliyetler aranıyor. Ee, ve meclislerin oluşumunda bu yönetmelik uyarınca hareket etmek gerekiyor. Farklı modeller denenmeye çalışılsa bile. Ee, 21 tane de e, bizim İstanbul Kendi Konseyi için söylüyorum. Ee, bir de çalışma grupları var. Bizde 21 tane e, çalışma grubu var. Bunlar da İstanbul'da herkesi e, kesen e, sorunlar, sorun başlıkları altında oluşuyor. İşte mesela e, iklim e, krizi, e, işte çevre, e, kent yoksulluğu, göç, e, kültür, kültürel miras gibi e, bunlar daha çeşitleniyorlar. E, bu çalışma gruplarına katılım çok daha kolay çünkü burada e, sizin tüzel kişiliği olan bir e, STK'ya üye olmanız da gerekmiyor. Bireysel katılımınız da mümkün. E, çok basit bir şekilde oraya gelip ben Burada bulunmak istiyorum, buradaki tartışmalara katılmak istiyorum demeniz yeterli. Kent Konseyi'nin sayfası üzerinde, web sayfası üzerinde bir başvuru formu var. Bunu doldurduğunuz zaman hemen orada kaydınız gerçekleşmiş oluyor ve dahil olabiliyorsunuz. ilgi duyanlar hemen açıp bakıp hangileri ilgilerini çekiyorsa oraya dahil olabilirler. Bir de burada katılımı arttırmak için yani bu periyodik olarak toplantıları süren meclisler ve çalışma gruplarının dışında başka araçlar geliştirdik. Çünkü İstanbul çok büyük ve biraz bunları çeşitlendirmek lazımdı. Herkesin de her alanda ilgi ilgi düzeyi, varmak istediği nokta aynı olmayabiliyordu. Bu katılım basamaklarında meşhur işte bilgilendirmeden başlayıp ortak üretime doğru giden adımlarda katılımcı bütçe en aktif yurttaş ve yerel yönetimini etkileşimini en maksimum seviyede gerçekleştirebilen bir araç olarak duruyordu. Hikayesi 1989'da Porto Alegre'ye kadar uzanan ve hatta kent konseylerinin oluşumunu teşvik etmiş olan uygulama bu aslında. Orada e, halkın e, yani e, şeyde politik e, süreçler sonucunda işte yetkileri ve bütçesi e, daha doğrusu bütçesi kısıtlanmış e, bir e, yerel yönetimin e, çözüm olarak yurttaşları bunun içine dahil etmesi e, eldeki kaynakları akılcı biçimde yönetebilmek ve daha iyi sonuçları elde edebilmek için ortaya attığı bir e, uygulama aslında bu. E, çeşitli evrelerden geçerek. Bugüne gelmiş bulunuyor. Bunları işte aşamalara ayırmak mümkün ama günümüzde çok fazla ülkede uygulamaları var çeşitlenmiş bir biçimde. Ve her yerel kendi koşullarına göre bunu gerçekleştiriyor. İstanbul'da da ilk defa geçen yıl uygulandı. İkincisi bu sene gerçekleşiyor. Ee, geçen yıl kısıtlı bir e, mekan ve zamanda gerçekleşmişti. E, dijital ortamda e, daha çok oldu. Yani onun böyle bir pilot uygulama gibi olduğu düşünülebilir. Bu sene biraz daha gerçek anlamına yaklaşmış bulunuyor. E, ama İstanbul'un koşulları e, bilinenden, yani çünkü bu aslında mahalle mahalle uygulanan, e, oradaki tartışmalarla gerçekleşen bir uygulama. E, nitekim Şişli Belediyesi de geçen sene İlk kez yaptı bunu. Onlar mahalleler düzeyinde gerçekleştirebildiler. Biz ise geçen yıl proje toplama şeklinde olmuştu. Bir de fikir maratonu ona eşlik etmişti. Bu sene fikir maratonlarını çoğaltarak e, yapmaya çalışıyoruz. Evet siz bu süreci Mayıs sonunda başlatmış oldunuz. Geniş katılımında bir tanıtım toplantısı olmuştu. Sonrasında da e, oldukça sık e, periyotlarla aralıklarla çeşitli buluşmalar gerçekleşiyor. Üstelik bu buluşmaların her birinin de teması farklı. Yani katılmamış olan bilmeyen dinleyicilerimiz için her bir temada ya da kimi zaman e, daha geniş bir başlık altında herkesin katılıp da kendi fikirlerini tartıştığı buluşmalar oluyor. Bunlardan birinin Asya yakasında bu cumartesi günü olacağını, bir başkasının da gelecek cumartesi Avrupa yakasında olacağını ben tekrarlamak isterim. Nasıl gerçekleşiyor katılımcı bütçe genelinde bu fikir maratonları diye sorabilir miyim? Tabii. Şimdi aslında deminki soruda e, temaların neler olduğunu sormuştunuz. Ben ona cevap vermeyi akladığımı fark ettim e, siz e, yeni açıklamanızı yaparken. Bizde 21 tane tema var ama katılımcı bütçede 9 tane tema var. Bu da aslında İstanbul Belediyesi'nin stratejik planında açıklanmış olan ve ağırlıklı olarak kapsayıcı olan konulardan çıkıyor. Biz geçen haftadan bu yana bu katılımcı bütçe fikir maratonlarını yürütüyoruz. Bunlardan ilki sosyal hizmetlerle ilgiliydi. Yani bunun içine işte göçü de koyabiliyoruz. Sosyal hizmetler daire başkanlığının bağlı bulunduğu aslında e, genel sekreter yardımcılığının kapsadığı tüm alanlar orada tartışılabiliyor. Aslında şunu da söylemem lazım. Yani belli bir tema e, ilan edilmiş olsa bile e, orada başka bir temaya dair bir sonuç da çıkabiliyor. E, İlki sosyal hizmetlerle ilgiliydi. İkinci gün kültürel miras vardı. Bugün mesela e, ulaşım vardı, yarın sağlık ve spor olacak, iklim ve çevreyle ilgili bir fikir maratonu oldu. Kentsel e, yönetişim mesela e, konulardan bir tanesi oluyor. E bu... Konulara ilgi duyan veya daha genel olarak İstanbul özelinde katılımcı bütçe özelinde yani katılımcı bütçe dediğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi üzerinde pay ayrılabilecek çeşitli projeleri olan vatandaşların İstanbulluların katılabileceği bir süreçten bahsediyoruz ki bu. Fikir maratonlarıyla birlikte tartışılan projelerde birer proje önerisi haline getirilip sonrasında yine İstanbullar tarafından tüzel kişiler tarafından bir başvuru süreciyle e, başvuruya ve elemeye alınıyor, değil mi? Evet. Şimdi e, gelen projeler bir ön ve teknik değerlendirmeye tabi tutuluyor. E, burada e, mevzuata uygunluğu belediyenin e, Tabii ki çalışma alanı içine girip girmediği, yetkileri dahilinde olup olmadığı, stratejik planla uygunduğu, belediyenin politikalarıyla uygunduğa anlaşılabilir olması, yapılabilir olması, bütçesinin uygun olması falan gibi kriterler var. Bu Bunlara bakarak değerlendiriliyor projeler. Şimdi bu değerlendirme aşamalarında ortaya çıkmış olan güzel fikirlere yazık olmaması için, e, yurttaşların belediyeyle ilgili etkileşimini arttırabilmek için e, ve zaten e, bu bir ortak yaratım süreci olduğu için, bir ortak uygulama süreci olduğu için e, İBB'nin daire başkanlıklarından gelen temsilciler de fikir maratonlarında katılımcılara eşlik ediyorlar. E, birlikte düşünüyorlar. Geçen hafta e, İmar ve şehircilikle ilgili e, toplantının yapıldığı gün çok güzel bir şey oldu. Masalardan bir tanesinde Harita Kadastro Müdürlüğü'nden gelen bir e, temsilci vardı. O masada çalışanlar e, ilk defa bir araya geliyorlardı. Yani birbirlerini tanıyan kişiler de değillerdi. E, e. Ve e, bir proje ortaya attılar. Daha doğrusu her biri fikirlerini ortaya döktü. Evet. Ve e, belediyeden gelen arkadaşımız da e, onlara e, bu konuda e, belediyenin içerisinde neler yapıldığını, e, onların fikirlerinin ne tür katkıları olabileceğini anlattı. Ve e, böyle ortaya çok başka bir şey çıktı. Yani ilk başta konuşmaya başladıkları meseleden çok farklı bir şeye vardılar. E, çok heyecan verici bir andı o. Kendileri de çok keyif aldılar. E, belediyeden gelen arkadaşımız da çok keyif aldı. Sonra birbirlerinin telefonunu alarak irtibatı koparmayalım diyerek ayrıldılar oradan. Aslında hedeflenen böyle bir şey. Bu projeler halk oylamasına sunuluyor. Ön ve teknik değerlendirmeden sonra projeler gruplanıyor. Çünkü birbirlerine benzeyenler oluyor. Oylama ekranına yerleştiriliyor ve halk oylamasına sunuluyor. Halk oylamasından sonra belediyenin ayırmış olduğu bütçenin Dahilinde kalanlar e, bu işte sayı şu anda bilemiyoruz. Ama mesela geçen sene 27 proje seçilmişti. Bu sene 20 olabilir, 35 olabilir, 50 olabilir. Onu şu andan bilemiyoruz. E, 2000 önümüzdeki yılın Ocak ayından itibaren uygulamaya alınıyor. O noktadan itibaren de e, bu önerilerin sahipleri süreç içinde kalarak belediyeyle alınıyor. E, Sürekli istişare halinde oluyorlar, birer doğal danışman ve gözlemci haline geliyorlar. Bundan sonraki yıl mesela çok daha farklı bir yöntem de uygulanabilir. Daha baştan belediye ve yurttaşlar ortak projeler hazırlayabilir. Diyeceksiniz ki ne farkı var? Önden fikirler alınır, toplanır. Belediye onları yurttaşlarla birlikte projelendirir. Sonra oylamaya sunulabilir. Dolayısıyla o zaman fikir maratonu daha uzun bir projelendirme sürecine dönüşebilir. Aslında akılda başta olan da öyle bir fikirdi böyle böyle cereyan ediyor bu hikaye hı hı. Evet her çok sene yaptıcı böyle işliyor. <gülüyor> Evet her sene yaptığından da öğrenmek, her sene değişen dönüşen koşullara göre de biraz yol almak, seyrini değiştirmek de bu işin parçası. Bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi devam ediyordu. Sokağa çıkma yasakları vesaire hani dolayısıyla daha çevrimçi bir formattı. İlk denemeydi. Bu sene aslında bir başka anlamda ilk pilot deneme oluyor. Geçen seneye göre peki bu sene başka neler değişti bu fikir maratonları anlamında? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu anlamda belediye temsilcilerinin ve anlık karşılaşmalara, fikirlere, alışverişlere de olanak sağlaması açısından hani benim projem var, başvuracağım demesindense İstanbulluların buralara katılmasını teşvik ediyoruz. Buralardaki karşılaşmalar daha verimli olabiliyor. Geçen seneye göre bu sene bu yüz yüze ve çok sayıda yaptığınız karşılaşmalarda neler gördünüz? Nasıl dönüştürdü sizce bu süreci? Şimdi gelenler çok keyif alıyorlar. Bu ve şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Bazı katılımcılar çok antrenmanlı oluyor. Geçen sene de gelmişler, fikirleri var ve hazırlıklı geliyorlar. Ama bazı bazı katılımcılar ilk defa geliyorlar ve hazırlık yapmadan gelmiş oldukları için üzülüyorlar. Diyorlar ki keşke daha çok vaktimiz olsaydı, çalışmış olarak gelseydik. E, o zaman burada hazır e, belediye temsilcileri de varken biz çok daha fazla verim alabilecektik diyorlar. E, dolayısıyla e, bu senenin kenara not ettiğimiz konulardan bir tanesi e, katılımcı bütçenin başlayacağını daha önceden ilan etmek, e, yurttaşların e, biraz düşünmesine imkan vermek, ondan sonra bu fikir maratonlarını başlatmak e, daha iyi olacak gibi görünüyor. E, bir yandan da böyle. E, Üzüntülerini görmek güzel bir şey değil ama buna heves ettiklerini görmek çok güzel ama daha süreleri de var aslında 19 Haziran'a kadar proje yüklenebildiğine göre çünkü biz kent konseyi olarak destek olmaya da devam ediyoruz yani her şey aslında katılımcı bütçenin iki maratonuyla bitmiş de sayılmaz. Evet ki katılımcı bütçenin de aralarında olduğu başka da programlarınız olduğunu ben tekrar etmek isterim. Bunlar da başka söyleşilerimizin konusu olsun. Başka mevsimler programdan önce konuşuyorduk yazın katılımcı bütçe mevsimi diye. Umuyorum ki hani daha derinlemesine diğer yaptığınız çalışmaları da konuşma fırsatımız olur. Ben son olarak merak eden benim aklımda bir fikir vardı veya aklımda bir fikir olmasa dahi sürecin parçası olmak, önerilerini paylaşmak, katılımcı bütçeye dahil olmak isteyen dinleyiciler için soru. 19 Haziran'a kadar süreç devam ediyor. Bu ortamda çevrimçi ortamdan başvurularını yapabiliyorlar. İlgilenen İstanbullular bunun yanı sıra da bu cumartesi günü ve haftaya cumartesi günü gerçekleşecek son iki fikir maratonunda katılmalarını teşvik ediyoruz. Orada daha çok paydaşlı, daha çok sesli ve alışverişin olduğu bir ortamda bulunmaları adına. Bunun yanı sırada yaz boyunca bir değerlendirme ve sonrasında bir oylama süreci olduğundan bahsetmiştiniz. 19 Haziran'a kadar projeler toplanıyor, yazılıyor, İstanbullular başvurularını yapıyor. Sonrasındaki takvimi de paylaşabilirseniz son olarak. Tabii, hemen paylaşayım. Ee, aslında e, katılımcı bütçenin e, iki aşaması çok önemli. E, bir tanesi tabii ki fikirlerin olması, e, yurttaşların yaratıcılıklarını ortaya dökmeleri, uzun zamandır kafalarında biriktirmiş olduklarını diğer yurttaşlarla ve belediyeyle paylaşıyor olmaları çok çok önemli. Ama bunun bir de oylama kısmı var. Yani bu oylama ekranına çıkmış olan fikirleri değerlendirmeleri, onların arasında bir seçim yapmaları ve bu yolla da aslında bu şehirde nelerin bir mesele olduğunu fark edebilmeleri büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla 19 Haziran'a kadar proje yüklemek kadar 11 ve 24 Temmuz arasında da e, oylamaya katılmaları çok önemli. E, bu iki tarihi hatırlatıyorum. E, 19 Haziran'a kadar proje yüklemek, 11-24 Temmuz arasında da oylamaya katılmak. Bunun ardından 29 Temmuz'da oylamaya, oylamanın sonuçları açıklanacak e, ve 1 Ocak 23 tar 2023 tarihinden itibaren de bu projeler uygulamaya alınacak. Bizler de 20 Haziran 10 Temmuz arasında değerlendirmeleri yapmak üzere çalışıyor olacağız belediye ile birlikte. Evet, yoğun bir yaz sizi bekliyor diyeyim. Yani aynı zamanda da projeye dahil olacak olan dinleyicilerimiz için tekrar takvimi duyurmuş olalım. 19'una kadar proje başvuruları devam ediyor. Bunun yanı sıra da katılımcı bütçeye proje önerisi sunmamış olsalar dahi dinleyicilerimiz, İstanbul'da ikamet edenler, oylama sürecine dahil olabilirler Temmuz ayında. Biz de Temmuz sonunda açıklanacak olan projeleri merakla bekliyor olacağız diyeyim. Çok teşekkürler sevgili Tülin Hanım. Eklemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz, başka bir mesajınız, sözünüz var mı son olarak? Ee, ben tekrar katılımcı bütçeyi hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> ee, İstanbul Kent Konseyi'ni de ihmal etmemelerini e, dilerim dinleyicilerimizin. E, çok çeşitli araçlar var. İşte katılım kafemiz var. E, katılım okulu var. E, aktif yurttaşlık ağı var. E, bunlardan biri ilgilerini çeker diye düşünüyorum. E, ve e, konseyde görüşmek üzere diyorum. Evet güzel bir yerde bitirdik. Bekliyoruz önerileri ya da dahil olacak olan dinleyicilerimiz diyeyim. Çok teşekkürler sevgili Tülin Hadi ile birlikteydik. İstanbul Kent Konseyi'ni konuştuk. Aynı zamanda da şu anda devam etmek için katılımcı bütçe uygulamalarını konuştuk. Dilerim ki İstanbul Kent Konseyi'nin başka uygulamalarını araçlarında başka söyleşilerde daha derinlemesine konuşma tartışma fırsatımız olur. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.